Bu haftaki babımız, babun nedir bir ilaati yani salati ve ilmi ve nahvehima min el bis sakinet vel vakar. Namaza ilim meclislerine ve buna benzer bu tür meclislere giderken vakar ve sakinetle gitmeye teşvik babı. Hemen. bize İmam-ı Rahim rahimehullah vakar'ı anlattı. Ağırbaşlı olmayı anlattı. Bunların en Öncelikli olarak uygulanması gereken yer neresi arkadaşlar? Namaz ve ilim meclisleri. Genelde zaten ilim meclisleri de nerede yapılırdı eskiden? Daha çok camilerde, mescitlerde yapılırdı. Şimdi namaz hususu da çok önemli, ilim meclisleri de çok önemli. Yani bugünün modernizm dünyasında aleyküm selamu allahi ve aleyküm şehavat ve şubuhat şehavat ve şubuhat. Nedir bunlar? Şubuhat din ile alakalı şeytanın ve bidat ehlinin yaydığı neler? Şüpheler. Şehevat şeytanın senin şehevi duygularına maasiyetlere günahlara teşvik ettiği, yönlendirdiği neler? Duygular, arzular. Bugün belki de bu ikisinin en had safhada olduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani televizyonlarda, internette, sokaklarda, gazetelerde, medyada Baktığınız zaman her ikisi de ne yapılıyor? 24 saat insanlara pompalanıyor. Bundan kaçan adam buna tutuluyor. Bundan kaçan adam buna tutuluyor. Ancak Allah'ın rahmetiyle merhamet ettiği kulları hariç. Tabi bu konuda takva çok önemli bir konu arkadaşlar. İnsanın takvalı olmaya çalışması. Takvayı sürekli hatırlaması. Göz önünde bulundurması. Ve insanların kardeşlerinin kardeşler arasında birbirlerine takvayı tavsiye edip nasihatleşmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Eğer bu yapılmazsa bu şekilde insanlar birbirine nasihat etmezse ve takvayı sürekli kendine hatırlatmazsa, günde üç öğün yemek yer gibi aklından çıkarmaz ise, Allah'ın izniyle bu çubuhat ve şehavattan ne yapar kendini? Korur. Ama bir insan bu konuda ilim meclislerine gelmez, katılmaz, nasihatleşmez ve takva konusunda hırslı, azimli olmazsa, bakarsınız ki o adamın sebatı, o adamın seyir-i suluku, doğru yol üzerindeki yürüyüşü, ne olmaz? <gülüyor> Müstemir olmaz, devamlı olmaz. Bakmışsın ki kopuk kopuktur, kesik kesiktir. Üç gün çok iyidir, iki gün tamamen aksi yöne gitmiştir. Bu sebeple allah Teala'dan sürekli ne dilemek lazım? Sebat dilemek lazım. Diyor ki Allahu Teala Hac suresinde وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Kim Allah'ın şairasını. Ne demek şaira? Şaira Arapçada alamet. Alamet. Allah'ın nişanelerini, alametlerini, yeryüzüne bıraktığı dini sembollerini tazim ederse, yüceltirse, işte bu nedir diyor Allah-u Teala? Min takval kulub. Bu kimsenin kalbinin takvasını gösterir. Yani Allah'ın emri ve Allah'ın nehyi. Resulünün emri ve Resulünün nehyi. Şayet bir kimsenin içinde, kalbinde fırtınalar koparıyorsa, Günah işlediği zaman içi acıyıp yan içi acııp yanıyorsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmek için kalbi pırpır pır atıp oraya doğru koşuyorsa, bu onun neyini gösteriyor arkadaşlar? Takvasını gösteriyor. İki tane adam düşünün, yani ilim ehli zikrediyor ya, ikisi de aynı namazı kılıyor, değil mi? Birisinin namazı öyle yerlere gitmiş ki, öyle acılar almış ki, birisinin namazı ise yani sadece zimmeti beri olmuş, o kadar. Yani bir adam düşünün ezan okunuyor. Namaza gitmek için, camiye cemaate gitmek için ne yapıyor? Yani yarışıyor, koşuyor. Sanki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ona şu sözü dermişçesine davranıyor. Cemaatin namazdan ayrıldığını gören Allah Resulü cemaati gelmeyen insanları gördüğünde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Yerime bir imam geçirip cemaate gelmeyen odun toplanılmasını emredip cemaate gelmeyenlerin Evlerini üzerine yapmayı temenni ettim, istedim. Cemaate gitmeye çalışan, gayret eden adamın telaşını görüyorsunuz. Bir tanesi de var ki hiç umurunda değil. Ezan okunuyor, namazı bakmışsın son dakikasına kadar götürüyor. İşte bu kalp ile alakalı bir şey. Onun için diyorlar ki Allah Resulü aleyhisselatü diyor ya, kalbi göstererek takva nedir diyor. Buradadır değil mi? İlim diyor ki kalp takvanın neresidir? Menşeidir. Kaynağı kalptir. Ama takva bütün uzuvlarda olması gerekiyor. Yani senin dilin takvalı olması gerekiyor. Gözün takvalı olması gerekiyor. Elin takvalı olması gerekiyor. Ama yeri neresi şeyin? Takvanın çıktığı yer kalp. Diyor ki ilim ehli, takva ile bir kelimesi bir kelimesi tek başlarına kullanıldığı zaman her ikisi aynı manayı içeriyor. Yani iyilikleri yapmak, kötülüklerden kaçınmak. Ayrı ayrı zikredildikleri zaman bir mana içeriyorlar. Mesela takva dendiği zaman ne anlaşılması gerekiyor? İyilikleri yapmak, kötülüklerden uzak durmak. Eğer takva ile bir kelimeleri aynı yerde zikrediliyorsa diyorlar ki, takva kötülüklerden kaçınmak, bir ise iyilik yapmaktır. Bir ise iyilik yapmaktır. Sadık olmadıkça ne yapmazsınız diyor Allah ve sellem? Samimi olmadıkça, doğru olmadıkça birre eremezsiniz. Birre eremedikçe de cennete giremezsiniz. Buradaki bir ne arkadaşlar? Bir, iyilikleri yapmak, em em em emrolunanları yapmak, yasaklananlardan kaçınmak. Burada birinci hadis, Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Kale, semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, İzâ ukîmetis, ukîmetis falâtu, Felâte tuhal, entum tes aune diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Namaza kamet geldiğinde, namaza ikam kamet getirildiğinde, namaza koşarak gelmeyin. Tuha ve entum temşûn nasıl gelin? Yürüyerek gelin. Meşi, yürüme, yürüyerek gelin diyor. Hu aleikum bi sekine ve üzerinizdeki vaka, alamet işaret ne olsun? Sekinet. Ağırbaşlı. Bu çok önemli bir husus. Bakın sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bugünü görmüşcesine konuşuyor sanki. Camiye giriyorsunuz mesela. İmam tam Allahu Ekber deyip Rukiye giderken arkadan sanki böyle düşman kalesine saldırır gibi insanlar nasıl koşuyorlar değil mi? Paldır küldür. Nereye yetiyorsun? Halbuki yani şöyle bir kendilerine baksalar ya kardeşim biz 40 yaşın deli yaşında, yaşında 25-30 yaşında adamlarız. Tamam mı? Yani bu paldır küldür Gürültüyle. Nereye gidiyoruz biz? İşte ilim olmayınca arkadaşlar, değil mi? Bakıyorsunuz ki, yani birisi hücum şeyi vermiş, emri vermiş gibi koşturuyorlar. Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Bırakın imam Rukiye giderken koşmayı. Namaza kamet getirildiğini gördüğünüz zaman ne yapın? Ağır yürüyün. Niye? Çünkü az sonra namaza gireceksiniz, namaza duracaksınız. Nefes ala ala ne yapmayın? Namazı ne okuduğunuzu bilmeden, ne kıldığınızı bilmeden kılmayın. Değil mi? Genelde namaza koşarsa adam, namazda zaten iki rekat hele günün e, obezite hastaları nefes almakta zorluk çeken adamlar ne yaparlar? Namazda selam verene kadar nefesleri normale dönmez. Onun için namaza diyor ki aleyhissalatü vesselam neyle gelin namaza? Sekinetle gelin. Fema edraktum fesallu. Yetiştiğinizi ne yapın? Kılın. İmama nerede idrak ederseniz, imama orada uymamız sünnet arkadaşlar. Mesela, imamı secdede yakaladık. Ne yapacağız? Allahu Ekber deyip, iftah tekbir alacağız. Sonra direkt imamı ne yapacağız? Secdede yakalayacağız. Tabi imamı eğer rükuda yakalarsak kalkmadan önce ne yapılmış oluyoruz? O harekatı yetişmiş oluyoruz. Diyor ki aleysselatu vesselam "Fema kılın imamla birlikte. Ve ma kaçırdığınızı da ben mu Tamamlayın." Şimdi buradan alimler ne hüküm çıkarıyorlar fıkhi olarak bakın. Diyorlar ki yetiştiğinizi kılın, kaçırdığınızı tamamlayın. Diyorlar ki bir kimse imama uyduğu zaman ne olmuş olur? İmamla namazının başını kılmış olur. Yani sen imama dördüncü rekatında yetiştin veya üçte yetiştin. Üç ve dört. İmamla birlikte imamın üçünü ve dördünü kıldın. Geri kalanı da tamamlayın diyor aleyhissalatü vesselam. Geri kalanı tamamlayın yani imamın üçü dördü senin neyin oluyor? Bir ve ikin oluyor. Senin artık geriye neyin kalmış oluyor? Üç ve dört. Onu da ne yapıyor diyor vesselam? Tamamla diyor. Onun için sen ne yapmayacaksın? Çokça sorulan bir soru bu. İmama üç ve dördüncü rekatta yetiştin. Sonra imam selam verdi. İmamla iki rekat namaz kılmış oldun. Sen kalktın. Kaçıncı rekete? Üç. Üç. Fatiha'dan sonra suri okuyacak mısın, okumayacak mısın? Üç. Okumayacaksın. Niye? Çünkü sen neyi kılıyorsun şu anda? Üçü tamamlıyorsun ve dört tamamlıyorsun. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kaçır, ne yapın? Tamamlayın. Yani neyi tamamlıyorsun? Namazın sonunu tamamlıyorsun. Başını değil. Muttefekun aleyh. i̇bn Abbas hadisi, ikinci hadis. Ennehu defa'me an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme arafa i̇bn Abbas anlatıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Arafa, Arafat'ta biliyorsunuz hacca gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Arafat'a çıkıyoruz. Orada vakfe yapıyoruz, dua ediyoruz. En hayırlı gün Arafa günü diyor aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Ben ve peygamberlerin söylemiş olduğu en hayırlı dua. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh l-mulk ve l-hamd yuhi ve yumid ve huve ala kulü kadir diyor. Güneş batımına kadar orada bekliyoruz. Tabi cahiliye döneminde de bu varmış. Ee, hızlı hareket ediliyor. Hızlı koşturularak gidiliyor. İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Arafat'tan beraber çıktık diyor. Aleyhisselatü vesselam diyor Arafat'tan çıkarken insanların develerini koşturmak için böyle bağırdığını develerine vurduğunu, acele acele hareket ettiklerini görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanlar böyle bir telaş içinde bağırıyorlar develeri hareket ettirmek için, koşturmak için Aleyhisselatü Vesselam elindeki kan, şeyle, kırbaçla işaret ediyor sahabeleri. Hatta biliyorsunuz ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Essekine Sakin olun, sakin olun, yavaş. Ağır hareket, telaşa gerek yok. Telaş oldukça ne olur? Hata artar. <gülüyor> Ey insanlar aleyiko sekinne aleyküm biz sekine bu sekine. olun ağır başlı olun telaş yapmayın Seninler <gülüyor> bir burada el bir ne demek bir itaat Allah'ın emri ne yapmak değildir hızlı hareket etmek değildir telaş yapmak değildir burada davranmanız gereken davranış biçimi nedir ağır hareket etmektir سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصدق في القرآن